Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve naûzü ne billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdehillâhu felâ mudille ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emme ba'd fâ inne istigâl hadîs ve hayral hediyedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umûr muhtesetuha muhtesetin bid'a ve külle bid ve geçtiğimiz hafta sünnet müdafaasına dair derslerimize giriş yapmıştık ve Allah izin verirse bugün Nebi sallallahu aleyhi ve Kur'an'ın dışında da vahiy geldiğine işaret eden ayetleri ve Kur'an dışında Nebi aleyhisselatü vesselama vahyedildiğine dair örnekleri zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 113. ayetinde Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu cidden büyük olmuştur buyruluyor. Bu ayette açıkça Allah Azze ve Celle'nin kitabı ve hikmeti indirmiş olmasının, zikredilmesinin yanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a has bir hitapla ve allemeke malem tekun ta'lem e, buyrularak bilmediğin şeyleri öğretmiştir sana buyruluyor. Hadis inkarcıları, sünnetin vahiy olduğunu kabul etmeyenler, buradaki öğretmenin kevni bir öğretme olduğunu iddia etmişlerdir. Lakin Böyle bir iddia geçersizdir çünkü burada Muhammed ve Vesselam'a has bir hitap var. Kevni öğretmenin Muhammed ve Vesselam'a has kılılmasının burada e, özel bir anlamı olmazdı. Yine Bakara Suresinin 129. ayetinde Ey Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Bu dua İbrahim Aleyhisselam'ın duası olarak ifade ediliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarından olarak geliyor bu ifadeler. Yani kitap ve hikmeti öğretme vasfı. Bakara suresinin 151. ayetinde Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötü inanç, fikir, söz ve fiillerden arındıran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 Bukhari'nin sayhinde, Abdülrezak'ın tefsirinde, Mervez'in Es-Sünne isimli eserinde, i̇bn Saad'ın Sad'ın tabakatında, i̇bn Battan'ın El-Ibanesinde, İmam Şafii'nin El-Risalesinde er nakledilmektedir. İmam Evzai, Hasan bin Atiye'nin şöyle dediğini nakleder. Cibril aleyhisselam, Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de Nebi aleyhisselatü vesselama indiriyordu. Bu da Hasan bin Atiye'ye, ulaşan sahih bir isnatla rivayet edilmiştir. Sünenül Evzaide, Darimi'nin Sünen'inde İbn Kuteybe'nin Tevilu Muhtalefil Hadis isimli eserinde e, nakledilmektedir bu. Allah Azze ve Celle, Necm Suresi 3 4. ayetlerinde ve anil heva inhu ve illa vahyun yuha. O hevasından konuşmaz. O kendisine vahiy edilen vahiyden başka bir şey değildir buyuruyor. Ayette Nebi sallallahu aleyhi ve asla hevasından konuşmayacağı genel ifadesinden sonra yine genel bir hüküm ile onun konuştuklarının vahiden ibaret olduğu belirtiliyor. Buna bağlı olarak ayette özellikle nutk yani konuşma fiilinin seçilmiş olması ve bu gibi yerlerde genellikle kullanılan tilavet okuma yani ve yine aynı anlamda olan kıraat fiillerinin tercih edilmemiş olmasına dikkat çekicidir. Eğer burada sadece Kur'an'ın kastedilmiş olduğu söylenirse bu fiillerden birisinin kullanılması gerekirdi. i̇bn Kesir, Allah rahmet eylesin, bu ayeti yani Necim suresinin 3-4. ayetlerini şöyle tefsir etmiştir. Kendiliğinden konuşmaz o. Heva ve hevesiyle bir söz sarf etmez. Yalnızca kendisine ilka edilen bir vahiydir. Kendisine emrolunanı söyler. Ona emrolunanı eksiksiz ve noksansız olarak tam, mükemmel bir şekilde insanlara ulaştırır. Nitekim İmam Ahmet bin Hanbel'in müstelinde Ebu Umame radiyallahu anh'den rivayetine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyururken işitmiştir. Hiç şüphesiz nebi olmayan bir adamın şefaati ile Rabia ve Mudar kabileleri gibi veya iki kabileden birisi gibi buyurdu. Böyle kabileler cennete girecektir. Bir adam, Ey Allah'ın Resulü, Rebi'a kabilesi Mudar kabilesinden değil midir diye sorunca, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben ancak bana söyletileni söylemekteyim buyurdu. İmam Ahmet'in yine Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma'dan rivayetine göre, o şöyle demiştir, ezberleme maksadıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan,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 Bunu Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Hafız Ebubekir Bekir el Bezzar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu naklediyor. Size ne haber vermişsem o Allah katındandır. Bu konuda hiç şüphe yoktur. Evet, Bezzar'ın bu rivayet hakkında Hafız Heysemi, isnadı Hasen'dir demiştir. İmam Ahmet'in Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ben ancak gerçeği söylerim. Sahabelerinin birisi ey Allah'ın Resulü senin bizimle şakalaştığın da oluyor dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun üzerine ben haktan başka gerçekten başka bir şey söylemen" buyurdu. Bu Necim suresi 3-4. ayetleri hakkında Ebu'l-Beka külliyatında şöyle diyor. Kur'an ve hadis, Necim suresinin 3 ve 4. ayetlerinin deliliyle Allah'tan inen bir vahiy olarak insanlığa meydan okuyorlar. Şu kadar var ki, icaz ve tahaddi açısından Kur'an, sünnetten ayrılır. Çünkü Kur'an'ın lafızları levh-i mahfuzda yazılıdır. Ondan ne Cibril'in ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tasarrufu yoktur. Hadislere gelince muhtemelen onlar sırf mana olarak Cibril'e inmiş, o da onlara mana ifade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 143-144. ayetlerinde anlatılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir müddet ki bu süre 17 ay kadardır. Beyt-i Mahdis'e doğru namaz kıldı. Halbuki Kur'an'da böyle bir emir olmadığına göre bu emir vahyi gayrimetlu olan sünnet ile olmuştur. Yani Beyt-i Mahdis'e yönelerek namaz kılma emri e, ancak vahyi gayrimetlu olan sünnet ile bildirilmiştir. Zira Namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iştihadıyla Kudüs'e yöneldiğini söylemek doğru olmaz. Hadis-i burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden öncekileri taklit ettiğini iddia ederek Allah'ın dininde bir kıble tayininde bulunduğunu iddia etmiş oluyorlar ki bu kendi kendileriyle bir çelişkidir. Ayetleri görecek olursak Allah azze ve celle Bakara suresinin 244. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed!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 Daha önce Beytul Makdis'in kıble olmasının emredildiğini ifade etmektedir. Nitekim Nebi Aleyhissalatu vesselam seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz buyruluyor. Şayet Nebi Sallallahu aleyhi ve kıbleyi kendi kıblesinden, kendi fikriyle, kendi ihtiarıyla tayin etmiş olsaydı herhalde öncesinde memnun olacağı bir kıbleye döndürüldü. Bir önceki ayette Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Senin arzulayıp da şu anda yönelmediğin kıbleyi yani Kabe'yi biz ancak Peygambere uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla azal yedicek değildir. Zira Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Evet, bu e, ayette de açıkça kıble tayininin Allah Azze ve Celle'ye atfedildiği görülüyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde e, beit makdis'e doğru yönelerek namaz kılın diye bir ifade yoktur. Ayet açıkça Beyt-i Makdis'in ilk kıble yapılmasının Allah Azze ve Celle'nin emriyle olduğunu gösteriyor. Bu emir, Kur'an'ın hiçbir yerinde yer almadığına göre ancak gayrimetlu olan, gayrimetlu vahiy olan sünnet ile verilmiştir. Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerinin Kur'an'da yer alıp almadığına bakılmaksızın Müslümanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaları ittiba etmeleri gerekiyor. Bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edip etmeyeceklerini sınamak için Allah azze ve celle bu tür emirler vermiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. İkinci örnek şu şekilde. Bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden Hafsa radiyallahu anhaya bir sır söylemişti. O ise sırrı bir diğer şahsa ifşa etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellemin söylediği sözde zikredilmemiştir. Şu halde bu vahyi gayrimetlu olan sünnet ile verilen bir haberdir. Üçüncü örnek şu şekilde: İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar Ramazan ayında iftardan sonra kısa süreliğine de olsa uyurlardı. Bu esnada kişinin eşiyle cinsi münasebette bulunmasına müsaade edilmezdi.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 O size acıdı ve tevbenizi kabul etti ifadesi, onların bu fiillerinin günah olduğunu belirtmektedir. Bütün bu hususlar şunu gösteriyor. Ramazan gecelerinde cinsi münasebete ilişkin daha önceki yasak, yetkili biri tarafından yürüle konmuş olup, Müslümanların buna riayet etmesi mecburi idi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ilgili yasağa dair hiçbir ayet bulunmamaktadır. Bu yasak sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ortaya konmuştur. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beyan ettiği buyruklu kabul ettikleri için sahabelere de Allah'tan başka hüküm koyucu edinerek müşrik oldukları gibi bir ikaz yapılmadığı gibi bu yasağa uymayanlar Allah Azze ve Celle tarafından bu ayetlerde kınanmaktadır. Dördüncü örnek Uhud Savaşı münasebetiyle Bedir Savaşı'nda meydana gelen olayları hatırlatmak üzere bazı ayetler nazil oldu. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin müminlere nasıl yardım ettiği, onlara yardım için melekler göndermeyi vaat ettiği ve bunu fiilen ne şekilde yaptığı anlatılıyordu. Bu ayetler ve meali şu şekilde. Al-İmran suresinin 123 ve 100, e, 126. ayetlerine kadar olan bölüm. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah bedirde de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun.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 Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptığı ifadesi meleklerin yardımıyla müjdelemeyi Allah'a atfetmektedir. Demek ki söz konusu yardım müjdesi bizzat Allah tarafından verilmiştir. Ancak Bedir Savaşı esnasında verilen bu müjde Kur'an'da geçmemektedir. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü başka bir örnekte Allah'ın sözü olarak ifade edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve diğer sözlerinden bu sözleri ayıran şey onun Kur'an'da yer almayan hususi bir vahile kendisine bildirilmiş olmasıdır. İşte buna da vahyi gayri diyoruz. 5. örnek Uhud Savaşı ile ilgili başka bir duruma işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Enfal Suresi 7. ayetinde. Hatırlayın ki Allah size iki tayifeden yani kervan veya Kureş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu.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 Müminlere bu iki tayfeden birine karşı zafer kazanacaklarını vaat etmişti. Müslümanlar kervanı ele geçiremediler fakat Ebu Cehil komutasındaki orduya karşı olan savaşı kazandılar. Allah size iki tayfeden yani kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu ifadesindeki vaat Kur'an'da geçmemektedir. Bu vaat Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından herhangi bir ayete referansta bulunulmadan ifade edilmişti. Altıncı örnek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 Evlatlık olarak edindi bilinen bir meseledir. Zeyd, Zeynep binti Cahş'la evlendi. Bir süre sonra onların ilişkileri zorla yürümeye başladı. Neticesinde Zeyd, Zeynep'i boşadı. Allah her ikisinden de razı olsun. Cahiliye döneminde evlatlık erineyen oğul, her bakımdan öz oğul gibi muamele görüyordu. Kur'an-ı Kerim ise evlatlık kimsenin gerçek evlat gibi muamele göremeyeceğini ilan etti. Allah, evlatlık hakkındaki cahiliye anlayışını yıkmak için... Nebi sallallahu aleyhi ve Sellem evlatlık edindiği Zeyd bin Harise'nin Zeynep'ten boşanmasından sonra Zeynep'le evlenmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta yürürlükte olan adetler sebebiyle biraz bu işe gönülsüzdü. Çünkü evlatlık edindi birinin boşadığı eşiyle evlenmek o toplumda utanılacak bir işti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hususi bir emir alınca Zeynep'le evlendi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de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 bu evliliğin Allah'ın emriyle gerçekleştiğini göstermekte, bu emir de Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde yer almamaktadır. Bu da ayrıca bir delildir. Sekizinci örnek, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara namaz kılmayı ve namazla sabit olmayı tekrar tekrar emretmiştir Allah Azze ve Celle. Aşağıda gelecek ayetlerde Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Aynı emri yani namazda sabit kalmayı tekrar emrettikten sonra Müslümanlara özel bir imtiyaz veriyor. Buna göre savaş durumunda Müslümanlar düşmanlarının saldırısından korktuklarında namazı nasıl mümkün olursa öyle kılarlar. İster at veya deve üzerinde ister yürürken kılabileceklerdir. Ancak düşman tehlikesi sona ermesi halinde Müslümanlar namazı normal şekilde kılmakla bulundular. Evet, Bakara suresi 238-239. ayetleri kastettiğim ayetler. Şöyle buyuruyor mealim. Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız, namazlarınızı yürüyerek yahut binekle olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın, namazı kılın. Bu ayet,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 belirtmemektedir. Orta namazın hangi namaz olduğunu açıklama işi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmıştır. En önemli delil kısmı ise güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın yani namazı kılın ifadesidir. Ayetin siyah ve sibakı itibariyle burada Allah'ı anma ifadesi ayette ifade açıkça ifade edilmese de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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmesini Allah'ın öğretmesi olarak ifade etmiştir. Yine sünnet inkarcıları bu ayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, namaz kılma şeklini kitap ehlinden öğrendiği e, şekil olarak tarif etmekte. E, bu şekilde aslında tahrif etmektedirler. Halbuki onların böyle iddiada bulunmaları Allah Azze ve Celle'nin emri olan bir ibadet suçusunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmettiği anlamına gelir ki e, bunun küfür olduğunu Allah Azze ve Celle Maide 44. ayetinde açıkça belirtmiştir. Onlar bu iddialarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmetmekle suçlamış olmaktadırlar. Dokuzuncu örnek, bazı münafıklar Hudeybiye seferine katılmayarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yer almamışlardı. Bunun ardından Müslümanlar Hayber savaşına çıkmaya karar verdiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşına sadece Hudeybiye seferine kendisiyle beraber katılanların katılabileceklerini ilan etti. Hudeybiye savaşına katılmamış olan münafıklar şimdi Hayber savaşına menfaatleri gereği katılmak istiyorlardı.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 evvelki bir sözünün olduğuna işaret edilmektedir. Fakat Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir ifade geçmemektedir. Bu sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir emirdir. Bununla beraber Allah bunu kendi sözü olarak nitelemektedir. Bunun sebebi söz konusu emrin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gayrimetlu vahiy ile iletilmiş olmasıdır. 10. Örnek Peygamberliğin ilk günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kendisine nazil olan Kur'an ayetlerini unutmamak için onlar iner inmez okuma itiyadında, alışkanlığındaydı. Bu kendisi için zor bir talimdi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi işitmesi, doğru olarak anlayabilmesi, vahyi ezberleyebilmesi ve bunların aynı zamanda hepsinin bir anda olması kendisine çok zor gelmekteydi. Allah şu ayeti indirerek onu bu meşakkatten kurtardı. Kıyamet suresi 16. ayetinden 19. Ayetine kadar olan bölümün meali, Resulüm, onu yani vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak, yani senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun o okunuşunu takip et, sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da beyan etmek de bize aittir. Fetih suresinin 19. ayetinde Allah Azze ve Celle,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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah tarafından indirilmiş olup, Müslümanlar her ikisine de inanıp itaat etmek, teslim olmak zorundadırlar. 11. örnek, Kur'an-ı Kerim vahyin bu iki farklı çeşidini şu ayetinde özetlemektedir. Şura suresi 51. ayetinde, Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur.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 Önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir. Şuara suresinin 192. ayetinden 195. ayetine kadar olan bölümde de şöyle buyrulur. Muhakkak ki o Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Resulüm, onu ruhulemin yani Cebrail, uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille senin kalbine indirdi. Bu ayetlerde... Kur'an'ın bir melek vasıtasıyla indirildiği gayet açıktır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Söz edilen bu melek, Bakara 97. ayetinde geçtiği üzere Cebri'l aleyhisselamdır. Aynı melek, Şuara 193. ayetinde Ruhulemin diye anılır. Ancak, bu ayetlerde, Şura suresi 51. ayeti, vahyin indirilişini iki yolunun daha olduğunu belirtiyor. Bu iki şekilde peygamberle ilgili olarak kullanılmıştır. Şura 51. ayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen vahiyin Kur'an-ı Kerim'de sınırlı olmayıp Kur'an'da yere almayan başka vahiylerinde bulunduğunu ifade eder. İşte bu vahiyler gayrimetlu vahiy olarak adlandırılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sözleri, fiilleri ve tasarrufları Allah azze ve celle'nin kontrolü altındadır. Kendi iştahı ile ortaya koyduğu dini söz ve fiillerinde yanılsa dahi bunlar Allah azze ve celle tarafından düzeltilmiştir. Bunun örneklerini görmek isteyenler Tevbe suresinin 43. ayetine, 84. ayetine, Enfal suresinin 67, İsra suresinin 74. Ahzab suresinin 2 ve 37. Abese suresinin ilk on ayeti, Yunus suresinin 94. ayeti, En'am suresinin 35 ve 52. ayetleri, Tahrim suresinin ilk ayeti, Nisa suresinin 105. ayeti, Münafigun suresinin 6. ayetlerine bakabilir. Allah Teala, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in iştihadını kesinleştirdiği sırada on adı hükmen vahiy olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana verilen şey sadece Allah'ın bana verdiği vahiydir, buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerini yazmak konusunda soran Abdullah bin Amr radiyallahu anhumaya az önce de naklettiğim üzere, yaz ey Abdullah, Allah'a yemin ederim ki benden hak sözden başkası çıkmaz buyurmuştu. Başka bir hadiste örnek olarak zikrediyoruz. Cibril kalbime attı ki hiçbir nefis rızkını tamamlamadan ölmeyecektir. Öyleyse onu helal yollardan arayın buyurmuştur. Yine haberiniz olsun. Bana kitap yani Kur'an ve onunla birlikte onun gibisi sünnet verilmiştir. Bu sayı hadis ve buna benzeri pek çok rivayetlerde Sünnetin Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiş bir vahiy olduğunu ifade eder. Kıyamet suresi 16. ayetinden 19. ayetine kadar olan bölümleri zikrettik az önce. Burada şunu da söylemek gerekir. Allah Azze ve Celle Şura suresinin 52. ayetinde Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin buyuruyor. Yani kitap nedir, iman nedir bilmediği haber verilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan etmekle görevlendirildiğini görüyoruz Nahil Suresi 40. ayetinde Sana da zikre indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin açıklayasın. Burada beyan Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bırakılmışken Kıyamet Suresi'nin 19. ayetinde Allah azze ve celle tarafından üstlenilmiştir. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin teşri alanında, dini açıklama alanında söylediği sözlerin Allah Azze ve Celle tarafından vahyedildiğini açıkça ifade eder. 12. örnek Bakara Suresinin 222. ayetinde Allah Azze ve Celle yine başka bir örnek zikreder. Bu ayetlerde mealen sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Allah tevbi edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Bu ayette geçen Allah'ın size emrettiği yerden ifadesi de sünnetin vahiy oluşuna delildir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bu emri de Kur'an'da açıklanmamış, bunu sünnet beyan etmiştir. Sünnetin beyanı Allah'ın emri olarak vasfedilmiştir. Sünnet inkarcılarının biz Kur'an'a uygun olan sünneti reddetmeyiz diyerek çırpınmaları da bir anlam ifade etmez. Çünkü buraya kadar açıkça anlaşılmıştır ki sünnet de bir vahidir ve Allah'ın zikri Allah'ın indirdiği zikri Kur'an'ı koruması mevhumuna onun beyanı olan sünnet de dahildir ve bu delili Kur'an'a arz etmek gibi bir yaklaşım Allah'ın meşru kılmadığı bir tavırdır. Bilakis bu hevaya uymak olur. Böyle yapan bir kimse ancak Kur'an'dan anladığı şey ile sünnetten anladığı şeyi birbirine arz etmiş olur. Böyle bir arz sonucunda çelişki gören asla sünneti değil kendi fasit anlayışını kınaması gerekir. Evet. Hadislerin Nebi sallallahu sünnetinin Kur'an'a karşı, Kur'an'a göre konumuna gelince Birincisi, hadis, Kur'an-ı Kerim'de gelen buyruklara muvafık, uygun olur. Bu durumda Kur'an ile hadiste yer alan emirler, buyruklar, delillerin aynı konu etrafında arka arkaya gelip birbirlerini desteklemesi kabilindendir Namaz kılmayı, zekat vermeyi, Ramazan orucunu tutmayı, Beytullah'ı hacc etmeyi emretmek gibi. Aynı şekilde, Allah'a ortak koşmayı, yalan şahitlikte bulunmayı, anne babaya karşı gelmeyi yasaklamak, yine Allah yolunda cihat ve daha başka hususlarda böyledir. Yani e, bunlar Kur'an'a muvafık olan sünnet örnekleridir. İkincisi, hadis Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir buyruğu beyan edici ve açıklayıcı olabilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Namaz vakitlerinin, rekat sayılarının, zekatın miktar ve vakitlerinin, zekata tabi mallarının Açıklanması buna örnektir. Orca dair hükümlerle hac ibadetine dair hükümlerde e, ve buna benzer konularda Kur'an-ı Kerim'de mücmel yani kısa ve özlü ifadeler gelmiş. Başka hükümlerde e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun gibi örneklerde tafsilatlı açıklamalar, beyanlarda bulunmuştur. Üçüncüsü, hadis Kur'an-ı Kerim'in söz konusu etmediği bir hükmü tespit edebilir. Mesela kadının halası ya da teyzesiyle birlikte nikahlanmasının haram kılınması, yırtıcı hayvanlardan azı dişli olanlarının, kuşlardan da pençeli olanlarının, etlerinin haram kılınması veya buna benzer, tek başına sünnetin teşri ettiği diğer hükümler böyledir. Dördüncüsü, hadisin Kur'an'daki mutlak ifadeye kayıt getirmesi. Mesela hırsızın elini nereden kesileceğini açıklaması gibi. Allah Azze ve Celle hırsızın elini kesilmesini emreder. Fakat e, nereden kesileceğini sünnet açıklar. Ve beşincisi Kur'an'daki umumi ifadenin hadis ile tahsis edilmesi. Aleyküm selam ve rehmatullah. Mesela hırzın elini kesmeyi gerektiren miktarın tayini gibi. Ne miktarda mal çalanın elinin kesileceği Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamıştır. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde açıklamıştır.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 Ninenin mirastaki payının miktarı nedir? Fıtır sadakası ve vitir namazı gayrimeşru namazlar mıdır? Gayrimüslim akraba mirastan pay alabilir mi? Bu soruların cevabını Kur'an'da değil ancak onun beyan olan sünnette bulabiliriz. Sünnet inkarcıları açıkça ifade etmeselerde dolaylı ifadeleriyle Muhammed sallallahu aleyhi ve Kur'an'da kendisine hüküm koyma yetkisi verilmediği halde yetki kullanan, Hüküm koyan bir insan olarak takdim ediyorlar. Yaşar Nuri Öztürk, Süleyman Ateş, Hüseyin Atay ve bunlara uyanlar, bunların ortaya attıkları şüphelere kapılan kimseler, sanki söz birliği etmişcesine Miraç hadisesinde Musa Aleyhisselam ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen konuşmayı Allah azze ve celle ile pazarlık olarak niteliyorlar. Bu hadise hadis-i şeriflerde şöyle açıklanıyor. Uzunca bir hadisin e, bir parçası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı dedi ki sonra bana her günde 50 vakit olmak üzere namaz farz kılındı. Oradan geri döndüm Musa'ya uğradım aleyhisselam. Bana ne ile emrolundun dedi. Gece ve gündüz 50 vakit namazla dedim. Ümmetin her gün 50 vakit namaza muhtedir olamaz. Vallahi ben senden önce insanları tecrübe ettim. Beni İsrail'e muamellerin en şiddetlisini uyguladım, muvaffak olamadım. Sen çabuk Rabbine dön, bunda ümmetini hafifletme talep et dedi. Ben de hemen döndüm, hafifletme istedim. Rabbim benden 10 vakit namaz indirdi. Musa Aleyhisselam'a tekrar uğradım, yine ne ile emrolundun dedi. Benden on vakit namazı kaldırdı dedim.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 Rabbimden çok istedim, artık utanıyorum, daha da hafifletmesini isteyemem. Ben beş vakte razıyım, Allah'ın emniyet teslim oluyorum dedim. Evet, Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet bu şekilde geçiyor. Bu sünnet inkarcıları özellikle çelişki olduğunu düşündükleri şu konu üzerinde duruyorlar. Allah önce elli vakit namaz emredecek, sonra onu, bunu beş vakte indirecek. Bu Allah'ın bir lahza sonra, bir an sonra değiştireceği bir söz söylemesidir ve Allah bir an sonrayı bilmeyecek kadar harşa şey bilgisiz olamaz. Eğer olur derseniz Allah'a eksiklik atfedersiniz. Bu durum kişiyi imanın dışına çıkarır iddiasında bulunuyorlar. Bu kimselerin Allah'ın bir an sonra değiştireceği bir şeyi söylemez demekle Kur'an'da pek çok örneği olan bir konuda cahilliklerini ilan ettiklerini görüyoruz. Onların pazarlık olarak nitelediği ve Allah'ın bir an sonra değiştireceği bir sözü söylemesine dair Kur'an'dan örneklere bakalım ve örneklere geçmeden önce biz de bakış açımızı onlar gibi yapalım ve bazı olaylara bakalım. Mesela meleklere bakalım. Enbiya Suresi 27-28 ayetlerinde şöyle buyuruyor: Ondan emir almazdan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakileri de, yani yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Evet, Mbiya 27-28 adetlerinde böyle buyuruyor. Ne var ki? Kur'an'a bu özellikleri, Kur'an'da bu, bu şekilde anlatılan melekler, Allah'ın ben yeryüzünde halife yaratacağım demesine karşılık lebek ve sadeik diyeceklerine, Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı maalife kılıyorsun dediler. Bakara suresi oturunca ayet. Şimdi bakış açımızı bozunca şunları sormak lazım. İlk ayetlerde itaatkar oldukları söylenen meleklerden sonra sonraki ayetlerdeki sözler nasıl çıkabilir? Haşa Allah ilk ayette melekleri itaatkar anlatan sözünü unuttu da...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 O kimse de önceden başından geçen bir hadiseyi ileri sürerek öldürülmekten korktuğunu söyleyecek. Bu da yetmezmiş gibi haşa Allah'la pazarla oturup kardeşini kendisinden yardımcı olarak vermesini isteyecek. Böyle bir şey peygambere yakışır mı? Evet onların bu bozuk hadislere, sünnete bu bozuk mantıkla bakışları Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde bir bakışı getirir ancak. Allah'ın bir an sonra değiştireceği bir sözü söylemez sözünde hala ısrar ederse sünnet inkarcileri, şu ayetleri zikredelim. Bakara suresi 106. ayetinde şöyle buyuruluyor. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Ra'd suresi 39. ayetinde de Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Bütün kitapların aslı onun yanındadır. Enfal suresi 65. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa 200'e yani 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Bir an sonra Enfal suresi 66. ayetinde şöyle buyuruyor. Şimdi Allah yükünüzü zayıfletti, sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle onlardan iki bin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, onların bu Miraç hadisesine baktıkları açıyla, bu ayetlere baktığımızda bunları da inkar etmeleri gerekir. Çünkü Allah... Önce dediği sözleri değiştirmiş, haşa bir peygamber Allah ile pazarlığa oturmuş, onların hadislere baktığı ters açıdan biz de Kur'an'ı e, bu şekilde ele alırsak bununla e, benzer daha pek çok örnekleri görebiliriz. Haşa biz bu ayetlerde kesinlikle terslik olduğunu söylemiyoruz, sadece onların bakışlarının ne kadar bozuk olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Yoksa bu ayetler kendi dizilimleri içerisinde tam bir uyum içerisindedirler.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 Tirmizi sünneninde, İbn-i yine sünneninde rivayet etmiştir. İsnanı sahihtir. İbn-i Abdilber der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı beyan etmesi iki kısımdır. Birincisi, beş vakit namazın vakitleri, secdeleri, rükuları ve diğer ahkamını açıklaması gibi, zekatın haddini, vaktini, hangi mallardan alınacağını açıklaması, haccın menasiklerini açıklayarak hac yaparken, hac menasiklerini benden alınız buyurması gibi,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 ve ona tabi olmayı mutlak bir emirle, mücmel olarak emretmiş, bazı sapılık ehlinin dediği tarzda Allah'ın kitabına muvafık olması gibi herhangi bir kayıt koymamıştır. Abdurrahman bin Mehdi der ki, zındıklar ve hariciler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına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 mutlak olarak onun emrine itaatin emredildiği ve her halükarda onun emrine muhalefetten sakındırıldığıdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Muhammed bin Hatim İbnül Muzaffer şöyle der. Şüphesiz Allah isnad ile bu ümmete ikram etmiş, şereflendirmiş ve üstün kılmıştır. Bu isnad ilmi eski ve yeni daha önceki ümmetlerin hiçbirine nasip olmamıştır. Onların ellerinde sadece sayfeler vardır.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 kendisine yakınlaşmaya vesile kılmasını ve bizi taatine tutundurmasını dileriz. Şüphesiz o velidir, Hamid'dir. Hadis ehlinden hiç kimse bir hadis konusunda babası, kardeşi ve çocuğuna bile iltimas geçmemiştir. İşte hadiste asrın imamı olan Ali bin Abdullah el-Medini, babasını takviye etmemek için ondan bir harf bile rivayet etmemiştir. Hatta ona zıt rivayette bulunmuştur. Bizleri muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Evet. Allah İbnül Muzaffer'e rahmet eylesin. Sinsi sünnet düşmanlarından Doktor Bünyamin Eru'l sahabenin sünnet anlayışı adlı eserinde Kur'an vahyi dışında Allah, Cibril, Resulullah arasındaki vahiy iletişimi gayet sınırlıdır. Zannedildiği gibi o kadar fazla değildir gibi bir ifade kullanıyor. Bünyamin Eru'l bu ifadeleriyle sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, Cibril ile bütün görüşmelerine tanık olmuş gibi bir ifade kullanıyor. Ondan sonra da inkara kalkışıyor. Şurası da iyi bilinmeli ki peygamberlerin rüyası da vahidir. İbn Abbas ve İbn Ömer radıyallahu anhum merfu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerin rü rüyaları vahidir buyurduğunu nakletmişlerdir. Bunu İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan İbn ebi Asım es-Sünnede de İbn Kesir tefsirinde, taberi tefsirinde e, tabirinin tefsirinden nakleden, nakletmiştir. E, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan da değilemi rivayet etmiştir. Kuranda anlatıldığı üzere İbrahim aleyhisselam'a oğlunu boğazlamasının rüyada emredilmiş olması ve İbrahim aleyhisselam ile oğlunun bu rüya ile amel etmeye azmetmeleri de Yine e, peygamberlerin rüyalarının vahiy olduğunu ifade eder. Allah Azze ve Celle, Rasul'un rüyasının gerçekleşeceğini de ayrıca e, Fetih Suresinin 27. ayetinde bildirmiştir. İbn Abbas radiyallahu anhuma, bütün peygamberlerin rüyaları vahiydir demiştir. Bunu, İbn Abbas'ın mevkuf bu sözünü sahih yolla hakim müstedirekte, Taberi tefsirinde, Tirmizi süneninde, Taberani Mucemül Kebir'de rivayet ediyor. İbn Hacer el-Asqalani'de Fethül Bari'nin 13. cildinde sahih kaydıyla bunu naklediyor. Aynısını Katade, Ubeyd bin Umeyr, Enes bin Malik, Muaz bin Cebel, İbn İsak, Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii de açıkça ifade etmişlerdir. Ehli sünnetin bu konuda bir ihtilafı yoktur. Ancak böyle sonradan türeyen Hadis doktoru, hadis profesörü kılığında türeyen sünnet inkarcıları, sinsi sünnet inkarcıları bu gerçeği inkar etmişlerdir. Ayrıca Kur'an dışındaki vahiy Cibril Aleyhisselam'ın getirmiş olması da şart değildir. Hadis-i şerifte salih rüya Allah'tan, kötü rüya ise şeytandandır buyurulmuştur. Peygamberler dışındakilerin rüyaları şeytanın müdahalesinden korunmuş değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında kimseye şeytanın teslimi vaki olmamıştır. Ancak sahabeler rüyalarını anlattıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasdikinden geçmesi suretiyle bu rüyalarla amel edilmiş, üzerine hüküm bina edilmiştir. Mesela ezan uygulaması sahabelerin rüyasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onaylanmasıyla uygulamaya girmiş. Resulullah ve vesselam Tufeyl bin Sahbera'nın rüyası üzerine ashabına uyarda bulunmuş, ensardan birinin rüyası üzerine Namazlardan sonraki tesbihatın sayısını indirmiş. Yani önceden e, 33 olarak subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber şeklinde yapılan tesbihatı ensardan birinin rüyası üzerine 25'er defa subhanallah, 25 defa elhamdülillah, 25 defa Allahu Ekber, 25 defa la ilahe illallah söyleyin bundan sonra diyerek e, bunu uygulamaya koymuştur. Yine sahabelerin rüyasıyla Kadir gecesini tespit etmiş, Abdullah bin Selam'ın rüyası üzerine kendisini cennette müjdelemiştir. Bidatçıların bariz vasıflarından birisi hadis ehlini kötülemeleridir. Bakıya şöyle der. el Evzayi bana şöyle dedi. Ey Ebu Yuhmit, peygamberlerinin hadisine buz eden bir topluluk hakkında ne dersin? Kötü bir topluluktur dedim. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bidatine aykırı bir hadis nakledilince hadise buz etmeyen hiçbir bidat sahibi yoktur. Ahmet bin Sinan el-Kad'dan şöyle der. Dünyada hadis eline buğz etmeyen hiçbir bidatçı yoktur. Kişi bir bidat çıkardığı zaman hadisin halaveti, tadı onun kalbinden çıkarılır. Ebu Nasır ibn-i el-Fakih el şöyle diyor. Sapıklara en ağır gelen ve onların en çok buz ettikleri şey hadisi ve onun isnadı ile rivayetini dinlemektir. Ebu İsmail Muhammed bin İsmail el-Tirmizi Allah rahmet eylesin şöyle der. Ben ve Ahmed bin El hasen et-Tirmizi, Ebu Abdullah Ahmed bin Hanbel'in yanındaydık. Ahmed bin El hasen ona dedi ki: "Ey Ebu Abdullah, İbne Ubey Kuteyle'nin Mekke'de hadis asab hakkında hadis asabı kötü bir topluluktur" dediği söyleniyor. Bunun üzerine Ebu Abdullah yani Ahmed bin Hanbel elbisesini toplayarak kalktı ve "Zındık, zındık, zındık" diyerek evine gitti. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in konumunu açıklayan ayetlerin beşinci kısmı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'ı açıklama, beyan yetkisinin verildiğini gösteren ayetlerdir. Kısaca bu ayetleri zikrederek bugünkü sünnet müdafasına dair bölümü bitirelim inşallah. Allah izni verirse haftaya da devam edeceğiz. İbrahim suresinin dördüncü ayetinde biz her peygamberi mutlaka kendi kavminin diliyle gönderdik ki Onlara emrolundukları şeyleri açıklasınlar. Yani bu ayette açıkça ifade edildiği gibi Allah Azze ve Celle peygamberlere müzmel bir takım emirler bildirmiş, peygamberlere de bunları beyan etme yetkisini vermiştir. Nahil suresi 44. ayetinde Sana bu zikri indirdik ki kendilerine indirilerini insanlara açıklayasın ve ta ki onlar da düşünüp öğüt alsınlar. Bakara suresinin 151. ayetinde Nitekim size içinizden bir peygamber gönderdik. Size ayetlerimizi okuyor, sizi günahlardan temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, size bilmediğiniz şeyleri de öğretiyor, buldur. Evet, daha önce de belirttiğimiz gibi bu ayetlerde geçen açıklama ve hikmet yani beyan ve hikmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gayrimetlu vahiy dediğimiz sünnetidir. Allah'ın Kur'an'ı koruduğu gibi sünneti korumayacağını da iddia etmek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 Allah'ın sana gösterdiği şekilde ifadesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahil hareket ettiğini göstermektedir. Burasına çok dikkat etmek lazım. İfadeye dikkat edin. Şüphesiz ki biz bu kitabı sana hak ile indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Hüküm verme yetkisinin verilmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ee ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek zulüm, fısk ve küfürdür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak kendisine gösterilenle e, hükümet, hükmetmiştir. Maide suresinin 67. ayetinde Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et buyurulmuştur. Nahil suresi 64. ayetinde Biz sana kitabı indirdik ki hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve inanan bir kavim için o kitap yol gösterici ve rahmet olsun. Bu ayet Ayrılığa, ihtilafa düşülen hususlarda başvurulacak mercinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklaması yani sünnet olduğunu vurguluyor. Dikkat edin, inanan bir kavim için o kitap yol gösterici ve rahmet olsun şartı, şarta bağlanıyor, bunun şartı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemdir. Biz sana kitabı indirdik ki hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklayasın. Ve böylece inanan bir kavim için o kitap yol gösterici ve rahmet olsun. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına müracaat etmiyorsa bir insan, Allah'ın kitabı o kimse için yol gösterici ve rahmet olmaz. Evet, Kıyamet Suresi 16. 19. ayetlerini az önce Kur'an'ın dışında vahiyye işaret eden ayetler kısmında e, zikrettiğimizden burada tekrar etmiyoruz. Sadece işaret edelim buna. Çünkü e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, beyan yetkisinin verildiğini bu ayette ifade ediyor. Onu açıklamakta bize düşer buyuruyor. 19. ayette e, bu ifadeyle Allah azze ve celle bu açıklamanın Resulullah sallallahu aleyhi ve kalbine kendisi tarafından koyulacağını belirtiyor. Bu da sünnetin vahiy olduğunu ifade eder. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Yüce Allah, Kur'an'ı senin kalbinde toplamak bize aittir ayetiyle sükut et ve dinle diye emretti. Sonra onu açıklamak bize aittir ayetiyle de onu senin lisanınla açıklamak bize aittir diye buyurdu. Bunu Bukhari tefsirinde, tefsir babında, Sahih'in tefsir babında, 75. surenin tefsiri babında, nakle etmiştir, rivayet etmiştir İbn Abbas radıyallahu anh. Nisa suresinin 113. ayetinde Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediklerini öğretmiştir buyruluyor. Allah Teala'nın vaat ettiği bu beyanı hem bazı ayetlerin ilerideenecek bazı ayetlerle daha da açılacağı hem de izaha muhtaç bazı ayetlerin yine kendisinin vahhi ve öğretmesiyle Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanacağını bildiriyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Bazı sünnet inkarcılarına göre mücmel ayet yoktur. Onun ayetleri mufassaldır. Yani manaları açıktır. Onlar Kur'an'da mücmel ayet bulunduğunu söylemeyi örtülü bir şirk sayarken acaba peygamberleri de örtülü şirkin aleti olarak mı görüyorlar? Subhanallah. Bu çirkin bir iftiradır. İbrahim suresi 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklayasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir. Hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamaları örtülü değil açıkça yapmıştır. Onun Kur'an'ın her manası açık olsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı hasılı tahsil veya haşa abes olacaktı. Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Cibril peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiğinde onu baygınlık tutar, vahyi onun kalbine bırakırdı. O da onu görür, hıfz eder ve okurdu. Sünnetlere gelince Cibril bunu ona şifahen öğretirdi. Bunu İmam Mervezi Es-Sünne isimli eserinde rivayet etmiştir. Evet, bugünlük burada bırakalım inşallah. Subhanekallah Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illante ente va esteğfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi rabbil ve salatu vesselam aleyye resulina ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn.